Kale Kale Yazan Fakir Baykurt Seslendiren Celal Kadri Kınoğlu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 ''Sakın sen şoför olma, çoban ol oğlum.'' diye ötlüyordu babası. Çoban falan da olmayacaktı. Elindeki yağlı ekmeği yarı edince yürüdü. ''Dur, dur bir daha yapayım, nereye gidiyorsun?'' Duymadı anasının sesini. <gülüyor> tıp tıp tıp indi merdivenleri, çıktı direksiyonun başına... ...uydurdu anahtarı, çevirdi hemen...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 Kornaya da bastı, ayak altındaki çocuklar kaçışsın. Kör İlyas'ın eviyle Kadıoğlu Mustafa'nın evlerinin önünden yel gibi geçti. Korulara indi bir solukta. Bu kadar hızla koskoca bir kamyonu sürebilen çocuk niçin çoban olup ziyan olsun? Koskoca kamyona, kamyonun göğsündeki koskoca motora aslan gibi egemen olabilen bir çocuk. Çoban olur da koyun da var güder mi hiç? Arap güllüğünün içinde kadın kız vardı. Anason tarlalarında, güverti aralarında kadın kız vardı. Bastı kornaya, bastı kornaya. Düğüğüğü! <gülüyor> İlletti çınlattı ortalığı Ve döndü göçmen tarlasının yanından Daha fazla gidip ne yapsın Elbet isterdi ama babasının fasulye suladığı yere Elmalı deresine yaklaşıyordu İşitirdi dütdütleri Koşar gelirdi bakarsın Yılların şoförü isterse dağların ardından duysun Tanırdı kendi öz kamyonunun sesini Ustalıkla döndü kale kale Çıplak eşeğin sırtında gibi kalkıp iniyordu giderken, coşkunlukla sürüyordu, koruların arasından leylek sereninin dibinden geçip köy içine girdi. Birden sap yüklü bir kanı geliverdi karşısından. Kırdı direksiyona hemen, çarpmamak için kırması gerekiyordu, ama hızı çok yüksekti. Anası da merdiven başına çıkmış bağırıyordu. Bu yaptın, doğru mu kale kale? Her nasılsa. Belki de sert kırdı, belki de frene basacağım diye gaza bastı. Şimşek gibi ileri atıldı kamyon. Bir anda kürüş Halil İbrahim'in kerpiç eve girmesiyle gözden silinmesi bir oldu. Hii. Kerpiç evin duvarı yağmurdan yaştan aşınmıştı epi ama ana duvardı. Yılların aşındırmasına epi daha dayanırdı. Ama böyle şahin bir kamyon, tam gaz gelir toslarsa nasıl dayansın. verdi çift kanatlı koca kapı gibi. Kamyon daldı duvardan içeri. Yarıya inmiş samanlıktan geçti, danalıktan çıktı. Avlunun ta dibine oturdukları odanın önüne gelip durdu. Geçtiği yerlerde duvar direkt bırakmadı dikili. Çivileri bile söktü.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 Önce deprem oluyor sandı, sonra her alım dünyanın sonu geldi, köy yıkılıyor diye düşündü. Sonra kulakçı Salim'in kamyonu burnunun dibine kadar gelmiş görünce düşüp bayıla yazdı. Direksiyonda kale kaleyi görünce de önü aydınlandı, topladı kendini. Vay eşeğin dölü, babandan habersiz aşırdın değil mi kamyonu? Yıktın evimi, yurtsuz yuvasız koydun çocuğu çocuğumu. Vay kale kale gibi adı batası. Sonra baktı, boynu bileği çizik sıyrık içinde, alnı avurdu kan, hem de beti benzi uçup gitmiş. Arpa samanı gibi sarı bir yüzle titriyip durur. Acıdı. Fırladığı gibi sol kapının kulpundan tuttu, açtı, çekip çıkardı çocuğu. ''Gel yavrum, gel yanıma, gel de dik dur, dik dur, hemen yıkılma bakayım.'' dedi. Günde dura dura ılımıştı ırbığın suyu. Çarpa çarpa elini yüzünü yıkadı kale kalenin. Seleden bir giysi eskisi bulup sildi yüzünü, sonra bir tas su içirdi. ''Bir yanına bir şey olmasın aman yengem, çok yaramazsın ama korkusuzsun. Ne severim seni şu köyün içinde.'' Üç tane kazık gibi oğlum var. Kızım olsa verirdim. Birer odun oğullarım. Babandan habersiz aşırdın değil mi? Evde yok muydu? Ha? Suya mı gitmişti? Çıt çıkmıyordu kale kalenin ağzından. Derin bir mahçuplukla önüne önüne bakıyor susuyordu. Ne yapacağını, nereye sineceğini bilemiyordu. Keser keser etini itlere doğrardı babası. Evinin ekmek teknesiydi bu kamyon. Kim bilir kaç yüzlük, kaç binlik zarar açılmıştı. Parça nerede, usta nerede, nerede oto onarımcısı, boyacısı, doğrultmacısı. Hii. Köyün içi anacık babacık günü oldu birden. Koca kamyon eve girdi yav! Bodoslamadan sokuldu yav! Çok yaman şoförmüş deme lazım! Olacak oğlan eyesinden belli olur dememişler mi? Aşk olsun melete canım, Vallah aşk olsun. İkişer, üçer koşan geldi, ağzına kadar doldu kürüş Halil İbrahim'in evin önü. Yıkığa göçüye bakıyorlar, kamyonun çevresinde fırfır fır dönüp, he geçmiş olsun bakalım şoför ağa diye kale kalenin başına çöküyorlardı. Harran, gürran olmuştu avlunun içi. Yışmayın millet dedi, Kürüş karısı. Şamatasız mı kaldıydınız? He? Kursunu görmüş, sınavdan geçmiş, şoförler bilem yapıyorlar kaza? Macir Kerim yapmadı mı? Kalender İsmail yapmadı mı? Kulakçı Salim kendi yapmadı mı? Kesin bakalım gülüşmeyi, hem de dağılın başından çocuk kendine gelsin. Toplananlar birer ikişer dağılıyordu.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 Kerpiç mi kestireceksiniz? Taş mı kırdıracaksınız? Devrilmiş direklerimi doğrultmak için Gökçe'ye kadar usta mı getireceksiniz? Temizletip, paklatıp bir an önce onarın evime. Hadi bakalım. Hadi millet. Dağılın siz de. Dağılın dedim. Duymadınız mı? Millet dağıldı birer ikişer. Ellerini birbirine vura vura gidiyorlardı. Gerçekten usta şoförmüş ha. Tam göbeğine getirmiş duvarın. Basmış kaza. Bir yandan girip öte yandan çıkıvermiş. Kürüş karısını görünce de selam durmuş diye diye gittiler. Kale kale yeniden direksiyona oturup çalıştıracak oldu kamyonu. Bırakmadılar. Melek Güldane aldı oğlunu gitti. Önce eve vardı. Yeniden yıkadı elini yüzünü. Sıtma tutmuş gibi titriyordu oğlu. Öldürücü bir pişmanlığın içindeydi. Sap yüklü kanıyı görünce sağsa geçip kilesiye kadar beklese ne vardı? Babası şimdi çıkar gelirdi, alırdı ele, girerdi yola. Hii, yer misin, yemez misin? Biraz daha ister misin? Bostanın başına kaçsa, akşam orada mı yatsaydı acaba? Yoksa teyzesi gire mi gitseydi, gömülsemedi çuvalların falan arasına? Dur, dur, titreme, teyzen gire götüreyim seni. Bereket anası işkence etmiyordu. Neden aldın, neden vurdun? Melek Güldane kolundan tuttu oğlunu, dedehçenin damın ardından kardeşgile götürdü. Evde Zekiye gelin vardı. Ötekiler Orağa gitmişler. Hasta çocuğuyla uğraşıyordu Zekiye. Ona anlattı Güldane, enişten gelirse keser, siz de saklansın köleniz olayım, kamyonu alıp gezmeye çıkmış akıllım, kürüşkilin eve toslamış, herifin evinin yıkıldığına mı yanarsın, kamyonunun kırılıp döküldüğüne mi, yoksa bir öfkeyle kulakçı salimin yapacaklarına mı? Sen neredeydin? Sen eşek çobanı mıydın? Neden bakmadın? Neden engel olmadın diye az uzu dövmez beni. Bari bunu dövmesin. Saklayın aman zekiye. Bırakıp gitti. Kocasının gelmesini, gelip kendisini dövmesini bekledi. Yiğidi dayakları adı gibi bildiği için selede sepette eski peki ne varsa çıkarıp gitti. Bari daha fazla acıtmasın odunları. Kulakçı Salim göçmen tarlasının yanına gelince duydu koş Koştu hemen. Karısını dövecekti karısını. Elbet onundu bütün suç. Söğe yürüdü. Niçin bakmamış sıpasına? Niçin engel olmamış? Niçin dur oğlum otur upuslu dememiş? El kadar çocuğu kendi haline bırakırsan duvardaki tüfeği kapar adam vurmaya gider. Niçin dikkat etmemiş? Arap güllüğüne geldi. Ne kabahati var ama karının dedi birden. Bütün suç o kale kale olacak alçakta. Kim bilir nasıl görmez yanına getirip aldı anahtarı. Aldığı gibi fırladı kapıdan, çıktı direksiyona, bastı gaza, bastı gaza. Bütün suç o sıpanındır bilirim ben. Köy içine geldi. Kürüşgir'in yıkılan evi, avlunun dibinde süt dökmüş kedi gibi duran kamyonu gördü. Yüz kat arttı öfkesi.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 ''Koştu evine doğru. Koşarken soruyordu. Nerede? Nerede o çakalın en iyi? Nerede? Bir gösteri verin.'' Kıl Cafer, ''Ben biliyorum Salim dayı.'' dedi. ''Söyle dayım Cafer, atta da sana avratta Güldane teyzem alıp bacısı ile götüydü. Hey. İşitti Melek Güldane... ''Naha gözün kör olsun silikli Cafer'' dedi... ''Bir gün sen de benim elime geçersin o zaman... ...ben senin pekmezini akıtmazsam...'' Kulakçı Salim koştu... ...düşündü... Belde de yoktu omuzunda... ...acaba nereye koymuştu... ...taş aldı yerden... ...attı taşları... Yani ''Nereye gidiyorsun Salim?'' diye sordu kendine... ''Düşman mı karşındaki?'' ''Düşmandan da beter... ...düşman olsa yapmaz bu kadar...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 Zekiye gelin köy içine bakıyordu ne var ne yok. Bakıyor dikiliyordu tahta sekide. Görüverdi kulakça eniştesinin yıldırım gibi geldiğini. Hemen indi gübre deliğinden aşırdı kale kaleyi. tortop edip attı taze gübrenin üstüne. Kaç baban geliyor söylemiş suçsuzun biri dedi. yumuşak gübrenin üstünde birkaç takla atıp kalktı kale kale. Kaçmaya başladı. Zekiye'yi deliğin önünde gördü Salim.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 ''Bugün yarın kocan Aziz Efe'de bir kamyon alır belki'' dedi. Çarptı çıktı koca kapıyı. Köy içine koştu. ''Nere, nere gitti bu sıpa?'' diyerek koşuyordu. Hacı Osman'ın torunu Numan çıktı bu sefer. ''Ekizgilin ağla, koyunların arasına sindir.'' Kulakçı Salim koştu. Numan da yanı sıra koştu. ''Burada, işte burada Salim dayı, koyunların arasında.'' Bu sefer... Bağırmadan koştu kulakçı salim. Sine sine vardı. Atmaca gibi atılacak, omuzlarından basacaktı. Sonra dövecekti kana kana. Dinlene dinlene. Cidden atlasa görürdü, duverdi oğlu. Kapıdaki çalıyı kaldırdı usulca. Yanmış pişmişti koyun gübresi harlı ateşin altında. Gübrelerin üstünde, koyunların arasındaydı kale kale. Koyunlar silkindiler. Çanları ötmeye başladı beşinin onunun. Usulca başını kaldırıp baktı kale kale. Hii, evet babası geliyordu. Orada tam kapının olduğu yerdeydi. Düşündü nereye fırlasın nereye dalsın. Düşündü bir anda. Babam kocaman adam. Basamaz koyunların üstüne. Ben basıp geçeyim. Ölecek değiller ya. İsterse ölsünler. Ben öleceğimi. Şimşek gibi fırladı. Önce babasını üstüne çeker gibi yaptı, sonra yön değiştirdi, çitten kapıdan atladı, koştu köy içine. Hulakçı Salim ağalın içinde bir o yana bir bu yana yalpalayıp duruyordu. Düşüp kalkıyordu. Uğraşa uğraşa çıktı koyunların arasından. Dört yanına baktı. Nerede o sıpa? Nereye gitti? Söyleyin bana, gösterin bana nereye gitti? Numan olacak oradaydı hala. Görevli gibi hap hazır duruyordu. Caminin avlusuna girdi Salim dayı. <Gülüyor> Köyün tam ortasındaydı cami. Birden zımk etti durakladı kulakçı Salim. Ah it ah it dedi. Nasıl da bildin sinecek yeri. Ama yakalarım. Caminin avlusundaysan da yakalarım seni. Ama içine girmişsen başka. <Gülüyor> i̇çine girmeden yakalamak isterim seni. Kalktı, var hızıyla koştu. Abdest musluklarının başına çıkmış bekliyordu kale kale. Her yeri arar babam, burayı aramaz, arayamaz sanıyordu. Kulakçı Salim girdi caminin avlu kapısından, baktı sağa, baktı sola, abdest musluklarının başında gördü oğlunu. Kıstırdım şimdi diye sevindi. Gülüp sırıtacak oldu hatta ama sırası değildi artan bir öfkeyle atıldı musluklara doğru fırlayıp indi Kalekale. Kale. Bir kurnazlık düşündü saniyenin içinde. Babasının üstüne doğru koştu hemen. Attı kendini koskoca adamın ayaklarına. Adam düştü. O zaman toparlanıp kalktı Kalekale. Kale. Bu oyunu biliyordu iki yıldır. Kendiden güçlülerle dövüşürken kaçıyor kaçıyor sonra birden dönerek ayaklarına atılıp düşürüyordu onları. Gene öyle yaptı. Babası hala yatıyordu yerde. Düşündü. Eve kaçsam yakalar Başka eve kaçsam kerevze çok Birden buldu Caminin içine saklanayım Cami en uygun yer Neden uygun biliyordu kale kale Yedi yıldır küstü babası Moğolla Mehmet hocayla En uygun yer camiydi Babası toparlanamadan kalkıp koştu Daldı içeriye Usul usul yürüdü habaların kilimlerin üstünden Kadınların mevlid dinlediği Teravih kıldığı yere çıkmadı Çöktü duvarın dibine Yönü de kıbleye değil kapıya doğruydu. Belki unutmuş falan olur da girer gelirdi babası. Girer gelirse görebilmek için. Yok ama gelmezdi. Molla Mehmet Hoca'yla barışmadan camiye girmezdi. Ağrı yemini vardı. Kale kale! Hey kale kale! Çık dışarı! Bak çık diyorum çık dövmeyeceğim.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 Köy içinden geçerken bir daha bağırdı. Kale kale! Affettim babam! Affettim! Çık artık! Çık sinip durma! Ama ne olur ne olmaz hala bekliyordu kale kale. Adamlar namaza geleceklerdi akşam. O zamana kadar bekleyecekti. <Gülüyor> Kulakçı Salim epey uğraştı. Kamyonu gene çalıştıramadı. Kürüş Halil İbrahim'le konuştu. Zararın ziyanın her kaç liraysa kabulüm arkadaş. Yeter ki gürültü etme. Gökçe'ye kadan iki usta bulur gelirim. Eskisinden daha sağlam yaparlar yıkılan yerlerini. Kürüş'ün karısına da söyledi. Olmuş bir yol. Çocuk işte. Mal değil ki götürüp satasın. Böyle böyle terbiye olacak. Ne yapacaksın?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 Büyük yeminimi bozamam. Çık babam. Bir yemin daha et dövmeyeceğine. Üçten dokuza şart olsun dövmeyeceğim. Çık. Bak olacağımız kadar Mars olduk daha fazla olmayalım. Çık hadi. Karanlık basarken çıktı kale kale. Baba oğul el ele tutuşup yürüdüler köyün içinden. Sapkanısına çarpmamak için kırdım direksiyonu baba. Vallahi dost doğru gidiyordum.